Onun için kim elinde bulunandan verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü kelime-i tevhidi tasdik ederse biz onu en kolay olana kolayca iletiriz.